Boş. Yaşam için teknoloji. Merhaba. Doğu Anadolu'nun kuş cenneti olan Aras Nehri, kuş cennetinin kuş bilimine katkıları her geçen gün artıyor. Iğdır'ın Tuzda ilçesine bağlı Yukarı Çıyırıklı Köyü'nde bulunan Aras Nehri kuş cenneti, dünya kuş bilimi açısından çok önemli noktalar arasında. Kuzey Doğa Derneği Başkanı, Koç ve Utah Üniversiteleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağın Şekercioğlu, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Aras Nehri Kuş Cenneti'nin Türkiye'nin en önemli kuş istasyonlarından biri olduğunu söyledi. İstasyondaki halkalama çalışmalarının her geçen gün daha da geliştiğini belirten Şekercioğlu, bu yıl halkalanan kuş sayısı 300 türü geçerek 301'e ulaştı. Bu sayede Türkiye'deki kuş türlerinin %62'si Aras Kuş Cenneti'nde kaydedilmiş oldu, dedi. Med Bycatch projesi, bycatch ne demek? İşte yanlışlıkla istenen, avlanmak istenen balık türlerinin arasına karışan diğer balıklar anlamına geliyor. Bycatch, Akdeniz Havzası'ndaki hassas deniz canlılarının tesadüfi olarak balıkçı ağ ve oltalarına takılarak yaşamlarını kaybetmelerini önlemeye yönelik tavsiyelerde bulunacak. Balıkçıların da av araçlarının zarar görmesini engellemede bu projenin faaliyetleri içerisinde. Alboran Denizi, Sicilya, Boğazı, Tunus Platosu, Orta Ege, Doğu Akdeniz Havzası'ndaki bölgelerde yani Tunus, Fas ve Türkiye'de yürütülüyor. Proje deniz kaplumbağaları, memelileri, kuşları, köpek balıkları, mercanlar ve süngerler dahil olmak üzere Akdeniz'deki hassas türlerin balıkçılıkla etkileşimini inceleyecek. Akdeniz Deniz Kaplumbağalarının Koruma Derneği ve BirdLife International yürütür projesi Türkiye'de de WWF Türkiye Doğa Derneği ve Dekamer çalışmanın içerisinde Mava Vakfı tarafından vakfın sürdürülebilir balıkçılığa yönelik Akdeniz Eylem Planı'nın bir parçası. Projenin sorumlusu Konstantina Andreonidu projeyi tanımlarken diyor ki ilk kez çok türlü bir yaklaşımla Akdeniz çapında hassas deniz türlerinin Balıkçı ağ ve oltalarına takılması ve bu türlerin yaşam alanlarının karşı karşıya olduğu sorunlarının büyüklüğüne odaklandık, diyor. Ve ilgili bütün tarafların katılımı ve ortak akıl yoluyla çözüm üretecek projede. Temiz Hava Hakkı Platformu, Türkiye'de bir enerji projesi için hazırlanan ilk sağlık etki değerlendirmesi raporunu açıkladı. Eskişehir'de yapılması planlanan, Alpu Kömürlü Termik Santrali Sağlık Etki Değerlendirmesi raporunda santralin halk sağlığı üzerindeki etkilerine bakıldı ve karar vericilere izin süreçlerine sağlık etkisinin dahil edilmesi için öneriler sunuldu. Eskişehir-Alpu Kömürlü Termik Santrali yapılırsa çalışacağı tahmini 35 yıl boyunca santralde kömür yakılmasından kaynaklı hava kirliliği nedeniyle Eskişehir dahil 24 ilde 11 milyonu aşkın insanın sağlığı olumsuz etkilenecek. Planlanan, santralden kaynaklanan hava kirliliği en az 3200 erken ölüme neden olacak. Neden olacağı halk sağlığı harcamaları nedeniyle toplam 6 milyar 411 milyon avro sağlık maliyetine yol açacak 35 yılda siz düşünün. Ve proje kapsamında 420 hektar tarım alanında tarım amacı dışında kullanılarak yok olacak Sağlık etki değerlendirmesi sürecinin Türkiye'de de mevzuata ve izin süreçlerine alınması gerekiyor. Alınsa kömürlü termik santral yapılır mı? O da ayrı soru. Bilim insanları Arktik okyanusunda donmuş halde bulunan ve karbon döngüsünün uyuyan devleri olarak bilinen metan yataklarının çözünmeye başladığını söylüyor. Uluslararası Araştırma 2 tarafından yapılan çalışmada Rus araştırma gemisi Akademik Kerdish'te yola koyuldu ve hidratların bir kısmının suda çözündüğünü ve yüzdedeki metan seviyelerinin çok daha yüksek olduğu keşfedildi Araştırmacılar ayrıca metanın atmosfere yayıldığını ifade ediyor. Çok tehlikeli bir durum. Dünyanın en büyük bankalarının biyolojik çeşitlilik tahribatına neden olan belli başlı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere sağladığı Krediler ve sigortalar ilk kez ölçüldü. Yok oluşu finanse etmek için 2019 yılı boyunca 50 küresel bankanın küresel yok olma krizinin birinci nedenleri olarak belirlenen gıda, ormancılık, madencilik, fosil yakıtlar, altyapı, turizm ve ulaştırma, lojistik sektörlerine 2,6 trilyon ABD dolarından fazla kredi ve sigorta sağladığı tespit edildi. Ayrıca bankaların hiçbirinin kredilerinin biyolojik çeşitlik üzerindeki etkisini izlemek Veya ölçmek için kapsamlı politikalar veya yeterli sistemler geliştirmediği de test edildi. Ortalama 50 bankanın her biri 52 milyar dolarlık biyolojik çeşitlik kaybı riskiyle bağlantılı. Yok oluşu finanse etmek raporu bankaların onları koruyan düzenleyiciler ve kurallarla denetlemelerden büyük ölçüde kaçabildiğini ortaya koyuyor. Ve bankacılık faaliyetlerinin biyolojik çeşitliliği bu kadar korumasız olduğu bir sisteme Kilit bir rol oynadıklarını gösteriyor. Rapor finans sektörünün kitlesel bir yok oluş krizini finanse ederek aynı zamanda insan haklarına yerli topluluklarının egemenlik alanlarını da baltaladığını belirtmiş. Bankalar doğa üzerindeki etkilerini açıkça raporlamalı ve radikal bir şekilde azaltmalı. Ayrıca fosil yakıtların, ormansızlaşmanın, aşırı avlanmanın ve ekosistem yıkımının da finansmanı durdurulmalı